Ve yukrahu lis saimi yani oruç tutana mekruh olur ilki hilki sakız çiğnemek. Sakız çiğnemesi mekruhtur ve zavku yemeğin tadına bakmak e, yemeğin tadına bakarsa da mekruhtur. Eee wal qublatu illem ya'man ala Eğer kendinden emin değilse bir adamın eşini öpmesi o da mekruhtur. Adamın eşini öpmesi mekruh olur. Eğer bir kadın eşi tarafından azarlanıyor, hakareti uğruyorsa, yemeğin tadına bakması gerekiyorsa, ayarlayamıyorsa tadını sadece e, o evdeki kavgayı önleyebilmek için yemeğin tadına bakabilir kadın, o kadar bakar. O zaman mekruh olmaz. Ama yapmaması lazım yine, zorlayacak kendisini normal halde mekruh olur. Yemeğin tadına bakmak, sakız çiğnemek bir de kendinden emin olmayan kişinin eşini öpmesi mekruh olur efendim diyoruz. Peki.